Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Su hakkında bugün suyun öz hakkından bahsedeceğiz. Doğanın var olma yani yaşama hakkından bahsedeceğiz. Ekvador'da anayasayla tanınan doğa haklarından bu haktan yola çıkarak... ...Ekvador'un Vilcabamba nehrine verilen zararı tazmin etmek için... ...hükümetin mahkemeye verilme vakasından bahsedeceğiz. Bolivya'nın ekolojik anayasası... 2017'de Yeni Zelanda'nın Vanganui nehrine ve aynı yıl Hindistan'ın ve onun kollarından birisi olan Yamuna nehrilerine tanınan hukuki statülerden ve bunların e, ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Bunlar çok önemli konular çünkü artık doğanın haklarından e, bahsediliyor ama bununla ilgili e, somut adımlar atılıyor ama doğaya karşı bunca suçun işlendiği ve ekokırımların yaşandığı günümüzde e, doğanın haklarını konuşmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bir ölüm kalım bir varoluş meselesi artık bu. Bu konuyu konuşmak üzere konunun uzmanı stüdyoda güzel bir konuğum var. Rana Göksu. Hoş geldin Rana. Merhabalar. Hoş buldum. Rana'cığım şimdi seninle zaten bu konuları birkaç seferdir konuşuyoruz. Daha önceden e, yayınımıza da almıştık. Yine böyle e, doğanın haklarından bahsetmek üzere. Çok da güzel bir program olmuştu. Şimdi benim e, dinleyicilerle paylaşmanı istediğim bu kişisel hikayen. Yani. yani nasıl oldu da sen... Normalde böyle hukuk okuyan ve büyük ihtimalle işte avukatlık veya işte hakim olma hayali kuran pek çok öğrenciden birisi olmadığında tutup işte doğanın haklarıyla ilgili bir şeyler yapmaya başladım. Nereden geldi bu onu çok merak ediyorum ben. Dinleyicilerimize anlatırsan biraz. Tabii tabii. Ee, öncelikle bunun belli hassasiyetler ve duyarlılıklar... ...dan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. E, tabii ki... Yetiş ...yetiştirilmiş tarzımla... ...çok ilgili. Evet. E, bu sebepten dolayı ailemin payını... E, ...öncelikle bir kenara koyuyorum. Hı hı. E, hukuk okurken aslında... ...daha çok insan hakları ile ilgiliydim. Çünkü e, aslında... Ilgili çoğu insan öyle zaten. Evet. Yok <gülüyor> Yo, aslında çoğu insan öyle değil. <gülüyor> e, ama... E, ...benim için dert olan şey... ...işte eşitlik, adalet... E, Bunlar e, nedir ve e, var mıdır sorularıyla evet. o zamanlar. Hmm. E, ve bunu daha çok insanlar için düşünüyordum. Daha sonradan insan hakları yüksek lisansı yapmaya başladıktan sonra... E, ...aslında evet şu bir gerçek. Biz e, insanlar renklerimize, cinsiyetlerimize, etnik kökenlerimize, inançlarımıza göre kendimizi ay ayırıyoruz. E, ve, hani, e, ve sonra da birbirimiz için adalet arıyoruz. Evet. E, ama... Tamam bu bir döngü ee, ve bundan da yüzyıllardır çıkamamışız bu döngü evet, içine farkını... Bin yıllardır belki. Evet kesinlikle <gülüyor> evet. bile bile. Ee, daha sonra fark ettim ki aslında bu daha büyük, e, daha büyük bir resim var. E, ve bence bu e, eşitsizliğin, bu adaletsizliğin, insanlar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliğin temeli de buraya varıyor. Hmm. Ya da bundan kaynaklı. E, bizim... Ee, yaşadığımız evrene ve doğaya karşı olan e, duyarsızlığımız, e, kopukluğumuz ve bir noktadan sonra aslında dedim ki insan için adaletten öte hani e, doğa için adaleti düşünmeye başladım. Onu daha doğa için... E, Adil düzen aslında kurulmalı. Doğa için adil düzeni düşünmeliyize vardım. Hı -hı. Ee, tezime bu konuda yazmaya başladım. Evet çok güzel ee, bir tez ben de okuma imkanına Kavuştum Daha ederim. bu sene yayınlanmış bir tezi. Evet mi? yaklaşık 9 ay 9 e, ay ya da 1 yıla yakın sürdü yazmak. E, altı 6 ya da 5 ay önce bitirdim. Hı -hı. E, ancak yeni savunmasını yaptım ve e, bitti. Olsun teşekkür yine. ederim. <gülüyor> e, Evet çok Bakalım. güzel bir tez yani onda da zaten çok önemli bir konudan aslında özetlediğin konudan bahsediyorsun. Hı -hı. Yeryüzü anayasacılığı üzerine yazılmış bir yüksek lisaz. Küresel lisans. yeryüzü küresel anayasacılığı. Yani. Aslında Global Environmental Constitutionalism orijinali. Evet. Ee, Türkçe literatürde hiçbir karşılığı yok. Çevrilmemiş. Ee, çok yeni bir konu. Evet Türkiye çok yeni. Ee, ben bu şekilde çevirdim. Tezimde bu şekilde kullandım küresel yeryüzü anayasacılığı olarak. Kulağa iyi geliyor. Evet seçtiğim kavramların bir sebebi var ama onunla zaten tezde açıklamaya çalıştım. Yani tezin konusunu biraz teşkil ediyor. Evet çok güzel bir tez. Şimdi zaten bugün sana e, soracağım sonular, soruların pek çoğunun cevabı tezde var. Ama istiyorum ki hani dinleyicilerimiz, ilgilenen dinleyicilerimiz öğrensinler neler oluyor. Biz daha önceden de e, bu konuları ele almıştık. Hem seninle hem de başka programlarda. Mesela şeyden başlayacak olursak 2008'de Ekvador'da yani bir e, Güney Amerika ülkesi e, Doğa Ana'nın paçamama dedikleri Doğa Ana'nın haklarını anayasada tanıyan ilk ülke oldu Ekvador. Hı hı. 2011'de de hükümetin yürüttüğü bir yol yapımının Vilcabamba nehrine zarar verdiği e, sonucuyla mahkeme. Daha doğrusu şöyle, halk bu e, projeden zarar göler, gördüğü için Milka Bamba Nehri, hı hı. halk hükümeti mahkemeye verdi. Böyle enteresan bir şey yaşadı. Yani belediye, evet. belediye miydi? Hı hı. Ha tamam. Şimdi baktığımız zaman şimdi genelde böyle şeyler e, Anayasa'da yer alıyor haklar ama uygulaması çok fazla görmüyoruz. O yüzden ben çok önemsiyorum. Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii. Ee, o olayı kısaca bahsedersem eğer, Olayı anlatırsam eğer e, vikabamba nehrinin yanında e, Belediye otobanı genişletmek istiyor Ve Hı. bunun için de e, inşaata Başlıyor ve bu inşaattan İnşaat sebebiyle e, nehrin akışı, nehrin yapısı e, bozuluyor ve nehir e, moloz yığınlarıyla doluyor. Yani bizdeki mesela. gibi yani. Aynen de <gülüyor> aynı şeyler. Hepimiz manzara, bildiğimiz manzaralar. <gülüyor> e, daha sonradan orada yaşayan bir çift tarafından da e, dava ediliyor. Sıradan Belediye. bir vatandaş evet, yani. orada ha. Nehir kenarında yaşayan bir çift. Hatta onlar Ekvadorlu da değiller, yabancı bir çift. Orada yaşıyorlar ha, ha. ama. E, dava ediliyor ve böyle başlıyor. E, bunun... Tabii ki davan dava süreci içinde ayrıntılar var. Ee, bunun şöyle bir önemi var. Bir kere Ekvador Anayasasında doğanın hakları e, madde madde. E, ...belirtilmiş bir şekilde. Net bir şekilde Net var Net bir yani. şekilde yani evet. doğanın e, yaşam hakkı var... ...işte doğanın e, kendi varlığını sürdürme hakkı var... ...böyle evet. açık açık sıralanmış... ...hani doğanın hakları vardır gibi bir, bir genel, genel bir, bir, şey bir ifade yok. yok. Evet, tamam. Bunun yanında anayasanın yanlış hatırlamıyorsam... ...onuncu maddesinde de e, insanlara tanınan tüm hakların... ...aynı zamanda doğaya da tanındığı özel olarak ayrıca belirtiliyor... Hmm. Dolayısıyla doğanın haklarını tanımak konusunda Ekvador Anayasası çok güçlü bir anayasa. Evet, evet. Ee, Bolivya Anayasası da tanıyor diyoruz. O da Ama, 2011'de. E, evet. Yani ekolojik anayasa dediğimiz şeyden bahsediyorsun değil mi şimdi? Ekolojik Bolim. anayasa kavramı biraz tartışmalı. Ben ona biraz <gülüyor> e, çekin, yani evet. çekince koyuyorum kendimce. Tamam. E, ona ekolojik anayasa demiyorum. Ama e, hani Bolivya ve Ekvador'un anayasaları denk tutulur. E, ama aslında içeriklerine bakıldığı zaman denk değillerdir. Ekvador hmm. anayasası daha kuvvetlidir. Bolivya anayasasında daha genel ifadeler vardır. Paçamama hmm. denilen doğa ana e, mistik bir... E, yani mit olarak vardır anayasanın içinde. Ve sadece başlangıç bölümünde yer alır. Hmm. E, ama Ekvador'da Paçamama... E, yani doğa ana doğanın kendisini ifade eder. Daha mistik bir anlamı yoktur tabii ki. Inka, Daha realist bir yaklaşım. Evet, inkamitlerinden var. kaynaklanır ama hukuki bir anlamı vardır Hı. anayasanın içinde. Bu bakımdan hani anayasada doğanın haklarının sıralanmış, açık açık Hı. belirtilmiş olması... ...insanların Hı. bu haklardan yola çıkarak işte belediyeyi ya da otoriteleri ya da Yetkinlere, uygulamaları evet, dava edebilmelerini... Ee, i̇mkan tanıyor Çok güzel Şimdi daha yeni gelişmelere bakacak hı hı. olursak Yeni Zelanda'da mağariler tarafından Kutsal olarak yani yerlilerden bahsediyoruz Oranın yerleri Kutsal olarak kabul edilen Vanganui Nehri'de Geçtiğimiz sene hukuki hı hı. statü kazandı Burada da çok e, güzel bir hikaye var aslında Yine bahsetmiştik ama Sen bunları böyle derinlemesine incelediğin için Sana sormak daha güzel oluyor Aslında bu 160 senedir ...Maurilerle işte kraliyet arasında evet. süren bir mücadele değil Hı -hı. mi? Ondan da biraz bahsetsek. Burada neler oldu, neler yaşandı? Ee, şöyle ki bu nehir Maori halkı için çok mühim bir nehir öyle evet, söyleyeyim. Kutsal, kutsal yani. bir nehir. Çünkü yani onlar için şu anlama geliyor. Nehir eşittir Maori halkı. Nehre ne yapılırsa, nehir nasıl bir zarar görürse ya da... Nehir nasıl varlığını sürdürüyorsa Maori halkı da bu şekilde varlığını sürdürecek hı hı. ya da zarar görecek. Bu sadece nehirlerle sınırlı da değil. Maori halkı için e, dağlar, denizler, tüm doğanın e, tüm varlıkları, tüm parçaları eşittir Maori halkı demek onlar için. Çok güzel. E, böyle olunca da e, uzun zamandır dediğimiz gibi 160 seneye aşkın süredir e, bu nehrin yani canlı statüsünde tanınması için hükümetle çatışma içine giriyorlar Hı -hı. yani tartışma anlamında çatışma müzakere için müzakere Hı -hı. süreci geçiriyorlar 160 sene boyunca ve en nihayetinde de bir yasa tasarısı ile birlikte bu nehir canlı statüsünde tanınıyor evet. ve hukuk öznesi olarak kabul ediliyor Hı -hı. Ama ne demek hukuk öznesi olmak? E, hukuk öznesi olmak e, şu anlama geliyor... E, ...yani aslında hak öznesi olmak demek... Haklara yani, sahip olan... Evet, haklara hmm. sahip olan... E, ...sahip olduğu hakları kullanabilen... ...bunları ileri sürebilen... E, ...bir taraf ne oluyor... Hukuk hani. tarafı oluyor... Evet. Normalde bu sadece yani klasik anlamda... ...baktığımızda insanlara tanınan... E, ...bir şey... ...yani bir statü... E, ...ama burada e, çok... Emsal bir şekilde doğaya da tanınıyor, nehirlere tanınıyor. Yani doğaya tanınıyor, nehre tanınıyor burada. Şimdi emsal dedin zaten Hı -hı. emsalde oldu Hindistan'da Yamuna ve Ganges nehirleri. Bunlara da hukuki evet. statü verildi. Ee, Yeni Zelanda'daki bu gelişmelerden günler sonra olmuş şeyler. Evet. Burada hatta Himalaya'daki bu nehirleri besleyen buzullara bile Gangotri ve Yamunotri Hı -hı. buzullarına da hatta... Kokis statü verilmiş. Birazcık da bundan bahsedelim sonra bir ara verelim. Tamamdır. Ee, aslında bu da aynı. Ee, aynı nitelikte. Öncelikle şunu belirteyim. Bolivya ve Ekvador anayasalarındaki belirtilen... E, ...hak tanımayla... E, ...bu kararla... ...çünkü Hindistan'daki bir mahkeme kararıdır. E, Hı -hı. Yeni Zelanda'daki de... E, ...bir yasadır. E, bunlarla şey... ...anayasadaki tanıma farklı... Hı -hı. E, çok e, aslında derin bir konu, derin değil de daha çok açıklamaya ihtiyacı olan bir konu ama farklı Hı -hı. olduğunu belirtip geçiyorum. Hı -hı. E, Hindistan'daki olan şey şu, evet Ganj nehri ve Yamuna nehri e, hukuki hukuk öznesi olarak kabul ediliyor. Ancak evet. uygulamada ki Ganj Nehri ve Yamuna Nehri de Hindular için kutsal bir nehirdir. Ee, ancak uygulamada hala Ganj ve Ganj ve Yamuna Nehirlerin üst üst bölgesinde hidroelektrik projeler evet. devam ediyor. Hı. Barajlar var e, baraj, Evet barajlar Hı. yapılıyor. Yeniden yeni planlar söz konusu. Dolayısıyla uygulaması e, pek olmayan bir tanıma diyebiliriz. Hı. Ama Yeni Zelanda'daki nehir için bu, bu böyle işlemiyor. E, onlar daha ha tanıma tanımayı daha e, gerçekleştirebilmişler uygulamada da Sonunda görebiliyoruz. Da evet yani, ama parça. Hindistan için bu geçerli değil maalesef. Hı -hı. Hala Ganges Nehri ve Yamuna Nehri hiç can, bildiğim kadarıyla hiçbir canlının yaşamadığı son derece yani, inanılmaz nehirler. bir kirlilik var. Yani her türlü kirlilik var oralar, oralarda. Tabii şimdi şeyde programın ikinci bölümünde yine konuşacağız bu hakların tanınması ne anlama geliyor. Uygulamaya ne derece e, taşınabiliyor onlardan konuşacağız. Ama güzel bir şarkıyla yine nehirlerle ilgili bir şarkıyla bir ara verelim diyoruz. Şimdi Pinhani'den dinleyeceğiz. Nehirler durmaz.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 Cezon bulacak, kaçacak kuykun, ardına bakmadan. Birazdan yollar dolacak, garip bu yine çıldıracak. Oysa sen bir nehirsin, ben nehirler durmaz.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 hakkında e, suyun öz hakkından doğanın haklarından yaşama hakkından bahsediyoruz ve güzel konuğum Rana Göksu bizimle şimdi Rana biraz böyle örneklerden bahsettik nehirlere tanınan haklar e, bu haklar sonucunda nehirler kirlendiği zaman belediyeye açılan davalar falan şimdi şeyi merak ediyorum ben e, bu ...son gelişmeler... Yani ...2000'li yılların şeylerinden bahsediyoruz... ...gelişmelerinden bahsediyoruz ama galiba... ...doğanın hakları çok daha öncesine... ...dayanan bir mevzu yani... E, ...hatta uygulamaları falan var... ...onlardan birazcık bahsedsek ...bana çok ilginç şeyler anlattın ve dinleyicilerim de... ...bilsin istiyorum buna. Tabii. Ee, aslında bunlar şu an anladığımız şekilde... ...doğanın hakları... E, ...denecek şeyler değil bence... ...çünkü... E, ...zaten tamamen farklı bir sistem içinde... E, ...yürüyen... E, durumlar hı hı. Ee, şöyle ki humanizm öncesi yaklaşık e, 1500 senelere ee, ben bunları Luc Ferry'nin e, ekolojik yeni düzen e, kitabında okumuştum ee, orada da ilgilenenler bulabilir hı hı. Ee, işte mesela Fransa'daki e, köye e, hasherelerin e, daha Fransa'daki bir köye haşerilerin istila etmesi üzerine... gibi falan gibi e, yani evet, değil mi? Aynen, evet, aynen. Bitler falan. E, böyle e, istila etmesi üzerine köylüler e, bu haşerileri... E, ...şey yapıyorlar... ...dava ediyorlar... Hı hı. E, ...çünkü kendi toprakları... ...bağları... ...tarlaları... ...zarar gördü diye... ...verdikleri emekler... ...havaya gitti... ...aynen... ...ve o dönemde de... Ya, ...bunun kararını verecek olan... ...ve tırnak içinde... ...yargılamasını yapacak olan da... ...dini otoriteler... ...işte psikoposluk... E, ...ve psikoposluk hakiminin... ...önüne çıkıyor... E, ...bu e, talepler... Hı hı. E, Psikoposluk hakiminde verdiği kararlar genelde hani şu şekilde oluyor. İşte mesela söz konusu olan haşerelerse ve bir bağ, bir bağ istila ettilerse e, işte e, durumu tabii ki değerlendiriyor o da. Bir e, soruşturmasını, incelemesini yapıyor kendince. Çekilgelerle de konuşuyor mu onu merak e, ettim. Olabilir. <gülüyor> e, ve şöyle karar verebilir. Hayır işte bu e, insanların bitkileri e, yeme hakları olduğu kadar işte bu canlıların da ...bitkileri evet. yeme hakkı var. Dolayısıyla... Bunu, e, ...bu haşereleri rahat bırakın. <gülüyor> <ardında>. <gülüyor> Öyle bir karar da çıkabiliyor. E, yani. Evet, var, o kitapta yazıyor hatta. Çok e, bunun a, e, aynı şekilde haşerelerin... E, ...aleyhine kararlarda çıkıyor. E, zaten köylülerin talepleri... ...şu yönde oluyor. E, haşerelerin... ...aforoz edilmesi, lanetlenmesi... ...ve o topraklardan gitmesi... <gülüyor> ...yönünde. E, i̇lginç olan şey şu... E, ...haşerelere... ...psikoposluk tarafından... E, Temsil edilmek üzere avukat atanıyor. Ve e, bir avukat tarafından haşerelerin e, savunuculuğu niyet... Savunuculuğu yapılıyor. Evet, <gülüyor> savunuculuğu yapılıyor. Çok güzelmiş. E, bazen de şunu da okumuştum. Haşerelerin ya da neyse oradaki canlı e, mahkemeye ya da yani yargılamaya e, davet edilmesi gibi bir durumda söz konusu. Gelmezse bu sefer onlar o bölgeye gidiyorlar falan. Böyle. Orada mı yapıyorlar aforozu? Evet, bağda yapıyorlar. Evet, mesela. böyle il, ilginçti. Ben de ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Bunlar 1500'lü senelerde 16. olan şeyler. yüzyıldan bahsediyoruz Aynen. yani böyle şeyler yaşanmış. Hümanizm öncesi, birazcık ya birazcık da kesinlikle bizim kırılma noktamız işte 17. yüzyıl modernitesiyle birlikte gelen perspektif ee, ve onun artık ...her alana işte bilim, hukuk... E, ...gündelik yaşantımız... ...her alana e, silmesinden... E, evet, sirayet ediyor bu modernizm... ...hakikaten evet. çünkü burada çok güzel bir... ...insan doğa ilişkisinden... ...çok güzel olmasa da en azından doğrudan bir i̇lişki insan var. doğa <gülüyor> ilişkisi var... ...ha çok doğru i̇lişki diyorsun, bir var. ilişki var... Aynen. ...şimdi öyle bir şey de yok değil mi? Hı -hı. Gerçekten Tam de öyle... ...tamamen Hı. kopuk... E ...bir düyalizm içinde yaşıyoruz. İşte evet, insan ve insan olmayan gibi. Evet kesinlikle Hı. canlı cansız gibi. Işte. Suya cansız diyoruz. Halbuki su sadece aşı ki o değil. Falan ee, ama o kadar çok konuşacak konumuz var ki... ...Rana şimdi dört e, beş dakikamız da kaldı. <gülüyor> Sana e, sormayı çok istediğim bir soru Hı -hı. var. Şimdi e, doğanın haklara sahip olması... ...ilk başta kulağa çok iyi gelen... ...bir çözülmüş gibi e, görünen bir şey. Ama bunun... Bir takım böyle beklenmedik sonuçları da olabilir gibi geliyor. Bunlar ne olabilir? Yani olumlu tarafları nedir? Olumsuzlar <gülüyor> nelerdir? Onlardan birazcık bahsedeyim. Ee, olumsuzdan başlayayım. Çünkü e, bu en tartışmalı ve en böyle e, bu konu hakkında düşündüren kısım. E, benim de bu konuda çok sorularım var. Cevaplarını henüz bulamadım. Ve çünkü cevapları yok aslında. E, şöyle ki doğanın hakları dediğim şey. Ee, insan haklarıyla mesela eşit midir yoksa insan haklarının üzerinde midir? Aralarında bir hiyerarşi e, var mıdır? Ee, Hı -hı. Bu bunun bir ee, ne uygulamada ne de işte bu anayasalarda e, bir karşılığı yok. Evet. Ee, böyle olunca bu uygulamada sorun yaratıyor çünkü bazen insan re refahı dediğimiz şeyle doğanın e, çıkarları e, çatışabiliyor. Yani bir... Aynı zamanda e, evre evrensel çıkarlarla yerel çıkarlar çatışabiliyor. Bunu şu şekilde örnek vereyim. E, mesela fosil yakıtla e, elde edeceğimiz enerji yerine hidroelektrikle elde edeceğimiz enerji e, evrensel açıdan e, daha makul, daha olumlu. Hmm. Ancak mesela Ekvador'da işte Amazon'un üzerine mesela yapılacak bir hidroelektrik, hidro santral. Oradaki hmm. yereldeki ekosistemi, nehir ekosistemini ve diğer ekosistemleri de e, hmm. olumsuz bir şekilde. Oradaki yaşamı e, sona erdirecek oradaki derecede. Oradaki insanları da tabii yerel Aynen. halkları falan. oradaki ee, insanları. Bir... E, bir bir proje olacak. Hı hı. Dolayısıyla burada da yerel ve evrensel çıkarların çatışması söz konusu oluyor. Bu durumda şimdi e, ha, nerede Hangisini hangisi doğanın hakkı olacak? Aynen öyle. E, bunlar e, çekinceler. Bunun yanında bunun uygulaması aslında hukuki bakımdan bu en önemli nokta. Çünkü usulî tartışmalar. E, daha yüksek perdenen dile getiriliyor. Doğanın hakları dediğimiz zaman bunu kim dile getirecek, kim savunacak, bu bu tip davalar nasıl davalar olacak, kim dava açabilecek gibi usulü belirsizlikler var. Bunlar da tabii uygulamayı zorlaştıran, hatta uygulamanın yani uygulama engelleyen durumlar. Bunlar sakıncalar. Olumlu yanları tabii ki. Kesinlikle var işte insan faaliyetinin sınırlandırması korunması oradaki ekosistemin habitatın sürdürülebilirliği gelecek kuşakları bırakılması vesaire bunlar olumlu ama bence bu en önemli e, olumlu yan şurası e, insan ve doğa arasındaki ilişkinin e, yeniden e, kurgulanmasını aslında zemin hazırlıyor bir başlangıç noktası gibi biz e, bu ilişkiyi yeniden düşünüp e, yeniden düşünüyoruz. E, Kurgulayabiliriz. Yani evet. şu anda mevcut olan ilişki tek ilişki tek taraflı e, ve insan faydasına yönelik. Sadece insanın çıkarlarını karşılamak Aynen. üzere kullanılıyor. Doğa ve doğadaki evet. tüm varlıklar bizim için bedava kaynaklar. E, biz kendi varlığımız için o kaynakları korumalıyız ve ömrümüz boyunca bunları kullanılabilir e, hmm. halde tutmalıyız şeklinde bakıyoruz. Hatta gelecek nesiller e, şeyi de e, ne denir? Argümanı da. ...yine insanın üzerinden giden bir ya. şey. Yani evet. gelecek nesillere bırakacağız ama bu... ...bu dünyada tek yaşayan canlı biz değiliz. Aynıca, ayrıca hani sadece senin de dediğin gibi... Hı -hı. ...programın başında sadece cansız... ...canlılardan bahsetmiyoruz. Cansızlar da var. Bu ikisi arasındaki... ...o çizgi o kadar kalın değil yani. Ne canlı ne cansız. Aynen. Böyle bir durum da var aslında ortada. Ee, bu yani ayrımı zaten... ...ortadan kaldıran aslında görmediğimiz... ...bağlar var doğanın için, evrenin içinde. Kesinlikle. Ee, ve... Bizim belki sorunumuz burada biz o bağları o iletişimi göremiyoruz ve kopuk düşünüyoruz. Hı hı. Ee, kompartıman kompartıman düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. Doğa şurada biz buradayız falan halbuki hepsi birbirinin içinde. Evet kesinlikle. Şimdi tamam olumlu yanları var olumsuz yanları da var ama herhalde hukukun dışında bir e, yol izlemek mümkün mü? Yani şimdi hukukun içinde bu bir araç olarak hı hı. görmek lazım anayasa hukukunu. Pardon şey yeryüzü anayasacılığını Hı -hı. bir araç olarak görmek gerekiyor. Şimdi e, ama dışına çıkabilir miyiz? Yani bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hukuk yolunda mı devam etmeliyiz Hı -hı. sadece yoksa başka Hı -hı. şeylerde olmalı mı? Kısaca. Tamamdır. Çok kısaca açıklamaya çalışacağım. E, hukuk, hukuksuz toplumlar vardı. E, yani hukuk olmazsa olmayız... E, dersem eğer o o çok kısmı evet çok iddialı ve o kısmı görmemiş olurum dolayısıyla evet. şu anki e, yaşam şeklimize göre ağların çokluğuna ve karmaşıklığını göz önünde bulundurduğumuzda kesinlikle hukukla bunu çözmeliyiz diye düşünüyorum ama şunu unutmamalıyız siyasal olan yer, ya da yerel mücadeleler ya da bireylerin veya toplumların talepleri hukuku da şekillendirir ee, yani bazen hmm. bizim farkındalığımız bizim zihniyetlerimizi dönüştürmemiz e, Hukuk da e, önemli paya sahiptir. E, hukuktan evet beklemeliyiz ama hukuku bizim yaratabileceğimizi de unutmamalıyız. Evet yani bizim bir aracımız sonuçta. Hı hı. Bir hakim sen bir örnek vermiştir. Bir hakim bir kararı alırken tamam elinin altında anayasa var, yasalar var ama sonuçta kendi hassasiyetleri doğrultusunda bir takım şeyleri görüyor evet. veya görmüyor değil Aynen, mi? Aynen kesinlikle. Evet. Peki e, maalesef sonuna geldik. Bu çok güzel <gülüyor> kafa açıcı muhabbetin, <gülüyor> e, sohbetin. Konumuz Rana Göksu'ydu Çok teşekkür ederim ben Rana geldiğin için Programımızı şenlendirdin Bu arada Su Hakkı programının son programına da Denk geldin ne ee, Şanslı da olabilir Olmayabilir <gülüyor> evet, de bilemiyorum aynen, Bütün dinleyicilerimize selam gönderiyoruz Bir başka programda inşallah Daha sonra beraber olmak üzere diyelim Hoşçakalın Su Hakkı